''Ey Fatır-ı Kadir, ey Müdebbir-i Hakim, ey Mürebbi-i Rahim, Resul-i Ekrem ve Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ve iman ettim ki, nasıl nebatat ve eşcar seni tanıyorlar, senin sıfat-ı kutsiyeni ve esma hüsnanı bildiriyorlar. Öyle de zihayatlardan ruhlu kısmı olan insan ve hayvanattan hiçbirisi yoktur ki, cisminde gayet muntazam saatler gibi işleyen ve işlettirilen dahili ve harici azaları ile ve bedeninde gayet ince bir nizam ve gayet hassas bir mizan ve gayet mühim faydeler ile yerleştirilen aalat ve duyguları ile ve cesedinde gayet sanatlı bir yapılış ve gayet hikmetli bir tefriş ve gayet dikkatli bir müvazene içinde konulan cihazatı bedeniyesiyle senin vücubu vücuduna ve sıfatlarının tahakkukuna şehadet etmesin. Çünkü bu kadar basirane nazik sanat ve şuurkarane ince hikmet ve müdebbirane tam müvazeneye elbette kör kuvvet ve şuursuz tabiat ve serseri tesadüf karışamazlar ve onların işi olamaz ve mümkün değildir ve kendi kendine teşekkül edip öyle olması ise yüz derece muhal içinde muhaldir çünkü o halde her bir zerresi her bir şeyini ve cesedinin teşekkülünü belki dünyada alakadar olduğu her şeyini bilecek görecek yapabilecek adeta ilah gibi ihatalı bir ilim ve kudreti bulunacak sonra teşkili ceset ona havale edilir ve kendi kendine oluyor denilebilir ve heyeti mecmuasındaki vahdeti tedbir ve vahdet-i idare ve vahdet-i neviyye ve vahdet-i cinsiye ve umumun yüzlerinde göz, kulak, ağız gibi noktalarda ittifak ciyetinde müşahede edilen sikke-i fıtratta birlik ve her bir nev'in efradı simalarında görülen sikke-i hikmette ittihat ve iaşede ve icatta beraberlik ve birbirinin içinde bulunmak gibi keyfiyetlerinden hiçbirisi yoktur ki senin vahdetine kat'i şehadette bulunmasın. Ve her bir ferdinde kainata bakan bütün isimlerin cilveleri bulunmakla bahidiyet içinde senin ehadiyetine işareti olmasın. Hem nasıl ki insan ile beraber hayvanatın, zeminin bütün yüzünde yayılan yüz bin envağı, muntazam bir ordu gibi teçhiz ve talimat ve itaat ve musahariyetle, ve en küçükten ta en büyüğe kadar rububiyetin emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetinin derece-i haşmetine ve gayet çoklukla beraber gayet kıymetli ve gayet mükemmel olmakla beraber gayet çabuk yapılmaları ve gayet sanatlı olmakla beraber gayet kolay yapılışlarıyla kudretinin derece-i azametine delalet ettikleri gibi şarktan garba, şimalden cenuba kadar yayılan mikroptan ta gergedana kadar, en küçücük sinekten ta en büyük kuşa kadar bütün onların rızıklarını yetiştiren rahmetinin hadsiz vüsatine ve her biri emirber nefer gibi vazifeyi i fıtriyesini yapmak ve zemin yüzü her baharda güz mevsiminde terhis edilenler yerinde yeniden tahtı silaha alınmış bir orduya ordugah olmak ciyetiyle hakimiyetinin nihayetsiz genişliğine kat'i delalet ederler. Hem nasıl ki hayvanattan her birisi kainatın bir küçük nüshası ve bir misale musaggara hükmünde gayet derin bir ilim ve gayet dakik bir hikmetle karışık eczaları karıştırmayarak ve bütün hayvanların ayrı ayrı suretlerini şaşırmayarak hatasız, sehvsiz, noksansız yapılmaları ile ilminin her şeye ihatasına, ve hikmetinin her şeye şumulüne adetlerince işaretler ederler. Öyle de her biri birer mucize-i sanat ve birer harikayı hikmet olacak kadar sanatlı ve güzel yapılmasıyla çok sevdiğin ve teşhirini istediğin sanat rabbaniyenin kemale hüsnüne ve gayet derecede güzelliğine işaret ve her birisi hususan yavrular gayet nazdar, nazenin bir surette beslenmeleriyle ve heveslerinin ve arzularının tatmini senin inayetinin gayet şirin cemaline hadsiz işaretler ederler.